Nemil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîn Bunlar Kur'an'ın hak ile batılı, apaçık gösteren bir kitabın ayetleridir. Müminler için birer hidayet ve müjdedir onlar. Öyle müminler ki namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete kat'i kanaat edinenlerin ta kendileridir. Biz ahirete inanmayanların kötü amel ve hareketlerini kendileri için süslemişizdir de kalpleri kör olarak şaşırıp kalmaktadırlar. Onlar öyle kimselerdir ki kötü azap işte onlara mahsustur. Onlar ahirette de en çok kusurana uğrayanların ta kendileridir. Şüphesiz ki bu Kur'an sana her şeyi hakkıyla bilen, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından veriliyor. Hani Musa ailesine ben gerçek bir ateş gördüm. Size ondan ya bir haber getireyim yahut size parlak bir ateş koru getireyim. Ta ki ısınasınız demişti. Bak, ki oraya gitti. Kendisine şöyle nida olundu. Ateş mahallinde bulunana da çevresinde olan kimselere de muhakkak, feyiz ve bereket verildi. Alemlerin Rabbi olan Allah münezzehtir. Ey Musa! Hakikat şudur ki, mutlak galip olan, yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Allah benim. Asanı bırak. Musa asasını bırakıp da onu çevik bir yılan gibi hareket eder görünce, arkasına dönüp kaçtı ve geri dönmedi. Ey Musa korkma çünkü ben varım. Benim yanımda peygamber hiçbir şeyden korkmazlar. Meğer ki zulmeden kimseler ola sonra bir kötülüğün ardından onu bir iyiliğe çevirirse şüphesiz ki ben yine hakkıyla yargayıcı, çok esirgeyiciyimdir. ''Elini koynuna sok da Firavun'a ve kavmine göstereceğin dokuz mucize içinde o kusursuz, bembeyaz olarak çıkıversin. Şüphesiz ki onlar fâsıklar güruhudur.'' ki ayetlerimiz böyle parlak ve vazıh olarak onlara geldi. ''Bu apaçık bir büyüdür.'' dediler. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibir ile, yine bunları inatlarından inkar ettiler Habibim. Fesatçıların encamı bak nice oldu. An olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim vermişizdir. Bundan dolayı onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler. Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Dedi ki ey insanlar bize kuşların dili öğretildi. Bize her şeyden behre verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir üstünlüğün ta kendisidir. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. İşte bütün bunlar onun tarafından zapt ve idare ediliyorlardı. Hatta karınca vadisi üzerine geldikleri zaman dişi bir karınca dedi ki, Ey karıncalar! yuvalarınıza girin, sakın Süleyman ve ordusu kendileri bilmeyerek sizi kırmasın. Süleyman, onun bu sözünden gülercesine tebessüm etti de, ey Rabbim dedi, bana ve ana ve babama lütfettiğin nimetine şükür etmemi ve geri kalan ömrüm içinde senin razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et. Rahmetinle beni de ''Cennette salih kullarının arasına sok.'' Süleyman kuşları araştırıp dedi ki, ''Hüdhüdü neye görmüyorum yoksa gayiplerden mi oldu? Onu herhalde çetin bir azaba uğratacağım. Yahut onu mutlaka kestireceğim. Yahut bana açık ve kat'i bir mürham getirir.'' Derken hüdhüd çok geçmeden geldi. ''Ben'' dedi, ''Senin muttali olmadığın bir hakikate vakıf oldum. Sebeden sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim. Hakikat, orada bir kadını onlara hükümdarlık eder buldum. Kendisine her şey verilmiştir. Onun bir de çok büyük bir tahtı var. Gerek onu gerek kavmini, Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlarken buldum, gördüm. Şeytan onların yaptıklarını süslemiş de, Kendilerini yoldan al koymuş, saptırmış. Onun için onlar doğru yola giremiyorlar. Bunu göklerdeki ve yerdeki her gizli meydana çıkaran, kalplerinde ne gizliyorlar, dilleriyle ne açıklıyorlarsa, hepsini bilen Allah'a secde etmesinler diye yapıyorlar. Süleyman dedi, bakalım doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mı oldun? Şu mektubumu götür onu kendilerine bırak sonra onlardan biraz çekilde bak neye dönecekler sebe hükümdarı dedi ki ey ileri gelenler hakikat bana çok şerefli bir mektup bırakıldı o gerçek süleymandandır ve o hakikatan rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla bana karşı baş kaldırmayın müslümanlar olarak bana gelin diye yazılmıştır Kadın ey ileri gelenler bana bu işim hakkında bir rey verin. Siz huzurumda bulununcaya kadar ben hiçbir işte kat'i bir hüküm sahibi olamadım dediler. Biz güç kuvvet sahipleri çetin savaş erbabıyız. Emir sana ait bak sen ne emir edeceksin kadın şüphesiz ki hükümdarlar dedi. Bir memlekete girdikleri zaman orasını perişan ederler. Halkından şerefli olanları hor ve hakir kılarlar. Bunlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de elçiler ne ile dönecek bakayım. Bunun üzerine vaktaki o gönderilen heyet Süleyman'a geldi. Süleyman dedi ki, siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği nimetler ki onlar size verdiğinden daha çok hayırlıdır. Belki siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Dön onlara, and olsun. Önüne geçemeyecekleri ordularla onlara gelir, onları hor ve hakir oldukları halde oradan çıkarırım. Süleyman dedi, ey ileri gelenler! Onun tahtını, kendilerinin bana Müslüman olarak gelmelerinden evvel hanginiz bana getirir? Cinden bir ifrit, ''Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben buna karşı her halde güvenilecek bir kuvvete malikim.'' dedi. ''Nezdinde kitaptan bir ilim olan zat, ben.'' dedi. ''Gözün sana dönmeden, gözünü yumup açmadan evvel onu sana getiririm.'' Vaktaki Süleyman onu yanında durur bir halde gördü. ''Bu.'' dedi. Rabbimin fazlı lutfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Beni imtihan ettiği içindir bu. Kim şükrederse kendi faydası nedir? Kim de nankörlük ederse şüphe yok ki Rabbim onun şükründen tamamen müstahmidir. Hem o hakkıyla kerem sahibidir. Süleyman dedi ki, onun tahtını bilinmez bir şekle getirin. Bakalım tanımaya muvaffak bulacak mı? Yoksa muvaffak olamayacaklardan mı bulunacak? Artık kadın gelince ona şöyle denildi. Senin tahtın böyle miydi? Kadın dedi. Sanki bu otur. Ondan evvelde bize ilim verilmişti. Ve biz Müslüman olmuştuk. Hayır. Onun Allah'ı bırakıp tapmakta devam ettiği şey... Kendisinin İslam'ına mani olmuştu. Hakikatta o kafirler güruhundandı Ona denildi ki köşke gir. Kadın onu görünce derin bir su sandı. İki ayağını açıp sıvadı. Süleyman o dedi. Hakikaten sırçadan mamul, Düzeltilmiş ve şeffaf bir açıklıktır. Kadın ey Rabbim. Hakikat ben kendime yazık etmişim. Süleyman'ın mayyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum dedi. Ant olsun ki biz Semud kavmine de Allah'a ibadet edin diye biraderleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün? Onlar birbirleriyle çekişir iki fırka oldular. Salih dedi ki ey kavmim niçin iyiden ve güzelden evvel çar çabuk ...kötüyü istiyorsunuz. Allah'tan yarlıganmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız me'muldür ki esirgenirsiniz, dediler. Senin yüzünden ve maiyetinde bulunan kimseler, müminler yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de, sizin bütün amel ve hareketleriniz Allah nezdinde gizli değildir, yazılıdır. Belki siz imtihana çekilmekte olan... Bir kavimsiniz dedi. O şehirde düşman dokuz erkek vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Birbirine Allah ile antlaşarak dediler ki ona ve ehline herhalde bir gece baskın yapalım, hepsini öldürelim, sonra da velisine and olsun. Biz o ailenin helakinde hazır değildik. Şüphesiz ki biz bu sözümüzde Elbette sadıklarız diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerin haberleri olmadan onların planlarını alt üst ediverdik. İşte bak o tuzakların akibeti nice oldu. Çünkü biz onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte zulüm etmeleri yüzünden çökmüş, ipasız kalmış evlerinin en kazı şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Lut'a da peygamberlik vermiştik. O zaman kavmine öyle demişti. Siz gözünüz göre göre hala o kötülüğü yapacak mısınız? Gerçek siz kadınları bırakıp da şehvetle mutlaka erkeklere yanaşacak mısınız? Hayır. Siz beyinsizlikte, ahmaklıkta devam ede gelen bir kavimsiniz. Buna karşı kavminin cevabı, Lut hanedanını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizliğe zorlar insanlardır. Demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de hem onun hem geri kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karısından başka bütün hanedanını kurtardık. ''Onların üstüne öyle bir yağmur yağdırdık ki, ne kötü idi inzar edilenlerin yağmuru.'' De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun O'nun beğenip seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa kafirlerin O'na ortak tuta geldikleri nesneler mi, o nesneler mi? Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten sizin için su indiren mi?'' Öyle bir su ki biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz nice güzel bahçelerin nebatını bitirmişizdir. Allah ile beraber bir ilaha hayır. Onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. O nesneler mi? Yoksa yeri bir karargah yapan, aralarından ırmaklar akıtan, ona has ve sabit dağlar kuran, İki denizin arasına bir perde koyan mı? Allah ile beraber bir ilaha hayır. Onların çoğu tevhidi bilmiyorlar. Yoksa almışa kendisine dua ve iltica ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, sizi yeryüzünün hükümdarları kılan mı? Allah ile beraber bir ilaha siz ne kıt düşünüyorsunuz? ''Yahut o kara ve denizlerin karanlıkları içinde, sizin yolunuzu doğrultmakta, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci göndermekte olan mı, Allah ile beraber bir ilaha, Allah, onların kattıkları ortaklardan çok yüce, çok münezzehtir, yahut halkı daima yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı?'' Allah ile beraber bir ilaha de ki. Eğer Allah'a ortak koşmada sadık ve samimi kimselerseniz getirin hüccetinizi deki. ki. Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar da ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Hayır. Onların bilgileri ahiret hakkındaki bilgiye kadar uzanıp erişememiştir. Hayır. Onlar bundan şek ve şüphe içindedirler. Hayır, onlar bundan kördürler. Küfür ve inkar edenler dediler ki, Biz ve atalarımız birer toprak olduktan sonra mı? Hakikaten biz mi mutlaka kabirlerinden çıkarılanlar tekrar diriltilecekler olacağız? Andolsun ki, şimdi bu tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce... Atalarımıza da yapılmıştır. Bu, evvelkilerin düzme yalanlarından başka bir şey değildir. De ki, yerde gezin dolaşın da, günahkarların sonu nice olmuştur, görün. Habibim onlara karşı tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da darlıkta olma. Onlar, bu vaat ve tehdidin tahakkuku ne zaman doğrucu kimselerseniz söyleyin derler deki çabucak gelmesini istemekte olduğunuz o azabın bir kısmı en senize binmekleredir. Ve siz ki senin Rabbin insanlara karşı mutlak bir fazluk kerem sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Senin Rabbin onların sinelerinin saklamakta olduklarında açıklaya geldiklerini de muhakkak biliyor. Yerde ve gökte en gizli hiçbir gayip müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında kendilerinin ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu açıklar. Hakikaten o mutlak bir hidayettir. Müminler içinde bir rahmet. Muhakkak ki senin Rabbin onların arasındaki hükmünü yerine getirecek. O mutlak galiptir. Hakkıyla bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir hak üzerindesin. Zira şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönmüş kaçarlarken sağırlara da davetini işittiremezsin. Ve sen o körleri sapıklıklarından ayırıp hidayet verici de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimselerden başkasına söz dinletemezsin işte. Müslüman olanlar onlardır. O sözün manası kendilerinin aleyhinde tahakkuk edip vuku'u ve zuhura geldiği zaman yerden bunlar için bir dabe çıkarırız ki bu onlara. insanların ayetlerimize kat'i bir kanaat beslemezler idiğini başlarına kakarak söyler. Hatırla, o günü ki her ümmetin ayetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağız. Artık onlar kafilelerin ardı alınıncaya kadar tevkif olunacaklardır. Nihayet, hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur ki, siz benim ayetlerimi, onları hiçbir bilgi ile kavramadığınız halde körü körüne tekzip mi ettiniz? Neydi o ısrar ile yaptığınız? Zulüm ettikleri sebebiyle üzerlerine o söz vukuğa gelmiştir. Artık onlar sözle söyleyemeyeceklerdir. İçinde sükun ve istirahat bulmaları için geceyi, aydınlıkla gözlerini açmaları için gündüzü yarattığımızı görmediler mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette Katî ibretler vardır. Sura üfürüleceği günü de hatırla ki o gün, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere artık göklerde kim var, yerde kim varsa dehşetle kokmuştur. Her biri hor ve hakir ona gelmişlerdir. Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçer gider. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Kim iyi bir halet ile gelirse ona bu sayede bir hayır vardır. Onlar o gün azap, korkusundan emniyet içindedirler. Kim de fena bir amel ile gelirse yüzleri ateşte sürtülür. Ya siz yaptıklarının başka türlüsüyle mi? mukabele edileceksiniz. De ki, ben ancak bu şehrin Rabbine ki o, bunu hürmetli kılmıştır. İbadet etmemle emrolundum. Her şey O'nundur. Ben Müslümanlardan olmamla emrolundum. Ve Kur'an okumamla emrolundum. Kim doğru yolu bulursa, o yolu kendi faidesine bulmuş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece fena hareketlerin korkunç akıbetini haber verenlerdenim. Ve Allah'a hamdolsun de, o size ayetlerini gösterecek de, siz de bunları tanıyacaksınız. Rabbin ne yapacağınızdan gafil değildir.